1728, numaralı konu, Hazreti Ömer'in, halife olduğunda irat ettiği hutbesi, evet, Hz. Ömer halife olduğunda minbere çıkarak şunları söyledi, kendimi Ebu Bekir'in yerine layık görürsem Allah Teala'nın gazabını üzerime çekmiş olurum, sonra bir basamak indi ve Allah'a hamdu senalar ederek sözlerini şöyle sürdürdü, onunla tanınmanız için Kur'an okuyunuz, onunla amel ediniz ki ehlinden olasınız, hesaba çekilmezden önce nefislerinizi hesaba çekiniz, Allah'a arz olunacağı gün için hazırlanınız ki o gün hiçbir şeyiniz ona gizli kalmaz, şunu biliniz ki hiç kimsenin Allah'a isyan hususunda itaat edilme hakkı yoktur, ayrıca şunu da biliniz ki ben kendimi Allah'ın malları üzerine yetim velisi gibi görüyorum, zengin olursam hiçbir şey almaksızın onu dağıtırım fakir ve ihtiyaç sahibi olacak olursam da ondan ihtiyacım kadarını alırım, Hazreti Ömer, hutbesinde şunları söylemiştir, hesaba çekilmezden önce nefislerinizi hesaba çekiniz, çünkü böyle bir hesap sizin için daha kolay olur, tartılmazdan önce nefislerinizi tartınız, kendisinden hiçbir şey gizlemeksizin Allah'a arz olunacağınız o en büyük gün için hazırlanınız.